Şifa Tarifesi Besmele geçsin başına Gelsin müminler hoşuna Geçirme ömrün boşuna Kur'an'ına devam lazım Allah'a hamd eder, kulu Peygamber göstermiş yolu Şükre devam eyle ulu bu nimeti bilmek lazım. Gelip kaldırdı dumanı, Kula öğretti imanı, Resuldür etme gümanı, Salavata devam lazım. Bilin Muhammed Mustafa, Vazifeyi etti ifa, Ahli ashab ruha safa, Yollarından Gitmek Lazım Namaz İslam'ın Binası Şahadet Oldu Hanesi Tenvir Etti Uyan Tevhide Çalışmak Lazım Savm ile Kır Nefsin Belini Hak Sever Zekat Veren Kulunu Haccet Gör Mekke ilini, Farz olana gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, Amel nehrinden dolmalı, İhlas bahrine dalmalı, Bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, Rabıtayla kalbi dinler, Teslim olup, İşi anlar. Meyit gibi olmak lazım. Tarifeye hile etme. Eksik yahut fazla gitme. Kendi fikrin, sözün tutma. Başını indirmek lazım. Letayif dersini alan mahsun olmak geri kalan. Riyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım. Kardeş gel benliği bırak. Gerek gayet temiz yürek. Yakın sanma, yol çok ırak. Tedarikin görmek lazım. Kalbin zikri soldan başlar. Ruhun dahi sağdan işler, Sır çalışır, olur üçler, Tarifeyi tutmak lazım. Hafiz Samemenin üstü, Ahfanın Muhammed dostu, İhvanın tez geçmek kastı, Lakin burada durmak lazım. Beşini bir eyle burada, Daima kalbinden kurda, çok durdukça şifa derde, temel muhkem olmak lazım. Söylemeden tez tez geçme, tarifçiye yara açma, her arkın suyundan içme, menbağını bulmak lazım. Beşten sonra alna çıkan, adu nefse zincir takan, zikrin aleviyle yakan, rabıta çok yapmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, meyleyle sen zikir gider, yetişen var etmek eder, hazrete çağırmak lazım. Bundan sonra zikri küle Bir sızı çökmeli bele Zikir hiç gelemez dile Cemiye aza demek lazım Zikri sultaniye dönen ma heva nar turab binan Bütün vücut bir dil sanan Yaramlarla sohbet lazım Bundan sonra nefyu ispat Gelir tevhid Gider zulmet Lakin Çok istermiş gayret Fikren buna devam lazım Nefesini çeken içe Tek olacak varın üçe 21'e yol açar Maksud, matlup, rıza lazım Yazmakla bu iş bilinmez Sadra yazılır silinmez Bu ders herkeste de bulunmaz Lakin tarif etmek lazım Gir mürakabe içine, katıl ebrarlar göçüne, bunlar gelmesin içine. Hedefin gözetmek lazım. Kalbin arşa tam açmalı, Allah'ın feyzini içmeli, fena ahlaktan geçmeli, nefsini çiğnemek lazım. Üç şey bu derslere zarar. Hasta derde deva arar. Üstadımız vermiş karar. Reçetesini tutmak lazım. Şeriatsiz işi yapmak. Fenalık ardına kopmak. iğne kadar haktan sapmak. Zararını bilmek lazım. Şeriatsız tarik olmaz. Cahil sofî dinin bilmez. Belki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Kadınla zikre oturur. Helal der, dinin yitirir. Girdiği yeri batırır. Namusu korumak lazım. eksiri cahil toplanır, varır ilmeye saplanır, yumurta olsan da kulplanır, cahillerden kaçmak lazım. Böyle olur kerametten azan, şeriat elde bir mizan, aldatır sen de keramet kazan. Her şahsı bir tartmak lazım. İkinci, gafille sohbet. Aman bu işten et nefret. Sana lazım gözüm uzlet. Halvete çekilmek lazım. Üçüncü, dünyayı sevmek. Kalbine sevgisin koymak. ...daim lafını etmek... ...bu sözlerden hazer lazım. Kalemdar... ...kusurun dolu... ...bu üç şey sende var belli... Öyleyse neden ...niden eli... ...kendini veznetmek lazım...